Yüz Eser Kendi Gök Kubbimiz Yahya Kemal Bey adlı. Sana dün bir tepeden baktım İzistan gön gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma, keyfince kurum. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Nice revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır derim en hoş ve en uzun rüyada. Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan. Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar merhaba. Bir iklimin manzarası, mimarisi ve halkı arasında halis ve tam bir ahenk varsa orada gözlere bir vatan tablosu görünür diyen büyük şair Yahya Kemal'in İstanbul'u vatanın güzel bir tablosunu anlattığı Aziz İstanbul adlı şiiriyle başladık söyleşimize. Bu programımızda sizlere şairin Kendi Gök Kubbemiz adlı eserini tanıtacağız. Yahya Kemal'in şiirlerindeki büyüleyici iklimlerde gezinecek, duygu dünyasının kapılarını aralamaya çalışacağız. Kimimiz şairin burcu burcu tarih kokan şiirlerinin içinde kaybolacağız, kimimiz sözcüklerle yarattığı ahengin coşkusuna kaptıracağız kendimizi. Ancak önce şairimizi tanıtalım diyorum. Ne dersin? Evet iyi olur. Söze ben başlayayım öyleyse. Hı hı. Asıl adı Mehmet Agah olan şairimiz 2 Aralık 1884 tarihinde Üsküp'te doğar. İlk öğrenimini Üsküp'te, orta öğrenimini Selanik'te ve İstanbul Vefa İdadi'sinde tamamlar. Fransızcasını ilerlettikten sonra siyasal bilgiler okuluna yazılır ancak bitiremez. Paris'te 9 yıl kadar... Paris'te bulunduğum yıllarda dönemin ünlü Fransız tarihçilerinden olan Albert Sorel, Emile Bourgeois, Louis Renault gibi hocalardan ders aldım. Tarih ve millet bilincimin gelişmesinde özellikle Albert Sorel'in büyük etkisi oldu. Düşünce ve sanatın başkenti olan Paris'te eski ve yeni bütün akımları tanıdım. 1912'de yurda şiirlerimin kenti İstanbul'a döndüm. Edebiyat ve tarih öğretmenlikleri yaptım. İstanbul Darülfünununa Profesör olarak atandım. Medeniyet tarihi, Batı Edebiyatı ve Türk Edebiyatı okuttum. 1922'de Ankara'ya geçtim ve Hakmiyeti Milliye Gazetesi'ne başyazar oldum. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yazılar yazdım. Lozan'a giden Türk heyetine danışman olarak katıldım. 1923'te Urfa Milletvekili oldum. 1926'da Varşova, sonra Madrid, Lisbon ayçiliklerinde bulundum. 1934'te Yozgat, aynı yıl Tekirdağ, 1946'da İstanbul milletvekili seçildim. 1947'de Pakistan büyük çiftçisi oldum. 1949'da da emekliye ayrıldım. <Gülüyor> 1 Kasım 1958 yılında yaşamını yitiren Yahya Kemal Beyatlı, yalnız bir hayat sürer ve yalnız bir adam olarak ölür. Ömrünün son yıllarını İstanbul Park Otel'deki odasında kendisini ziyaret eden dostları ve hayranları ile geçirir. Yahya Kemal, dost meclislerinin aranan kişisidir. Türkçe ağzında anamın ak sütüdür diyen şairimiz, şiirleriyle gençlere öz şiir ve güzel Türkçe zevkini tattırır. Onun her şiiri mükemmel olmak ve kendi kendini aşmak yolunda attığı adımlardır. Yıllarca emek vererek yazdığı şiirlerin hiçbiri rastgele ilhamların ya da rastlantıların sonucu değildir. Şimdi şairi tanıtmaya biraz ara verip kendi gök kubbemiz kitabından Mehlika Sultan adlı güzel şiirini paylaşalım sizlerle. Mehlika Sultan'a aşık yedi genç gece şehrin kapısından çıktı. Mehika Sultan'a aşık yedi genç, kara sevdalı bir aşıktı. Bir hayalet gibi dünya güzeli girdiğinden beri rüyalarına, hepsi mesul o muamma güzeli gittiler görmeye Kaf dağları Hepsi sırtında bak günlerce gittiler içleri hicranla dolu. Her günün ufkunu sardıkça gece dediler, Belki son akşam oldu. Bu emel gurbetinin yok durucu. Daima yollar uzar, kalb üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde Mehrik'anın kara sevdalıları vardılar. Çıkrığı yok bir kuyuya. Mehrikanın kara sevdalıları baktılar korkulu gözlerle suya. Gördüler. Aynada bir gizli cihan, ufku... Çep çevre ölüm servileri. Sandılar doğdu içinden bir an. O uzun gözlü uzun saçlı peri. Bu yolcuların en küçüğü bir zaman baktı o viran kuyuya. Ve neden sonra gümüş bir yüzü parmağından sıyırıp attı suya. Su çekilmiş gibi rüya oldu. Erdiler yolculuğun son demine. Bir hayal alemi peyda oldu. Göçtüler hep o hayal alemine Mehrika sultana aşık yedi genç Seneler geçti henüz gelmediler Mehrika sultana aşık yedi genç Oradan gelmeyecekmiş dediler Yahya Kemal adlının şiirlerinde ağırlıklı olarak ele aldığı temalar tarih, İstanbul, tabiat, aşk, ölüm, musiki, deniz, rindliktir. Rind, gönlünce yaşamayı ilke edinen kişidir. Söz rindlikten açılmışken rindlerin akşamı şiirini okumadan geçmek olmaz. <Gülüyor> Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve Arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak Bitmeyen sükunlu gece Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince ya şevk içinde harabol, ol ya aşk içinde gönül ya lale açmalıdır gözümüzde yahut gül. Yahya Kemal'in şiirlerinde ölüme iyimser bir yaklaşım vardır. Sessiz Gemi, şairin ölüm temasını ele alıp ölümsüzleşen en güzel şiiridir bence. Aynı zamanda en çok bilinen şiirlerinden biri demek yanlış olmasa gerek. Bu şiiri de senden dinleyelim. Artık demir almak günü gelmişse zamandan... Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözlerin emli. Bir içare gönüller. Ne giden son gemidir bu, bir hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden. <Gülüyor> Şairin İstanbul'u anlatan bir şiirini de ben okuyayım. Şiirin adı Hayal Şehir. Git bu mevsimde grup vakti Cihangir'den bak. Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak. Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan. Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan. O ilah isteyip eğlence hayalhanesine, Çevirir camları birden peri kâşhanesine. Son ateşten bu saraylarla bütün karşıyaka Benzer üç bin sene evvelki mutandan şarka. Mest olup içtiği altın şarabın zevkinden, Elde bir kırmızı kaseyle ufuktan çekilen nice yüz bin senedir şarkın ışık mimarı böyle mamur eder ettikçe hayal Üsküdar'ı. O ilahın bütün ilhamı fakat anidir, bu ateşten yaratılmış yapılar fanidir, kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı. Az sürer gerçi fakir Üsküdar'ın saltanatı. Esef etmez güneşin şimdi neler yıktığına, Serviler şehri dalar kendi iç aydınlığına, Ezeli mağfiretin böyle bir ikliminde, Altının göz boyamaz kalpı kadar halisinde, Halkının hilkati her semtini bir cennet eden, Karşı sahilde karanlıkta kalan her tepeden, Gece birçok fukara evlerinin lambaları, en sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar. Yahya Kemal, aruz veznini Türkçe'ye başarıyla uygulayan son şairlerdendir. Aruz ölçüsüyle sağladığı ahengi yansıtan bir şiiriyle devam edelim programımıza. 1927'de Varşova'da elçilik yaparken kaleme aldığı bir şiir bu. Kar Muzik Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. ''Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı. Bir erganun ahengi yayılmakta derinden, duydumsa da zevk almadım islahı kederinden. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Birdenbire mesudum işitme kevesiyle. Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık. Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık. da şair, Türk müziğine olan sevgisini Eski Musiki adlı şiirinin ilk beytinde şöyle dile getirir. Çok insan anlayamaz Eski Musiki'mizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Şairin Ok adlı şiiri, hece ölçüsüyle yazılmış tek şiiridir. Yahya Kemal şiir dışında makale, deneme, gezi yazısı, fıkra, hikaye, monografi, mektup türlerinde de eserler vermiş, çeviriler yapmıştır. Yazılarının yayınlandığı dergilerden bazıları, Yeni Mecmua, Dergâh, İstanbul, Türk Yurdu, Büyük Mecmuadır. Tasvir-i Efkâr, Tevhid-i Efkâr, Akşam, Hürriyet, Cumhuriyet gazetelerinde de yazı yazmıştır. Şair yazdıklarını sağlığında kitap haline getirmemiştir. Eserleri ölümünden sonra kurulan Yahya Kemal'i Sevenler Derneği ve Yahya Kemal Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerinden örneklere yer verdiğimiz kendi gök kubbemiz dışında eserleri var elbette. Hemen sayalım. Eski şiirin rüzgarıyla, Rubailer, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, siyasi hikayeler, siyasi ve edebi portreler, edebiyata dair, çocukluğum, gençliğim, siyasi ve edebi hatıralarım, tarih muhasebeleri, bitmemiş şiirler, mektuplar, makaleler. Yahya Kemal'in, kendi Gök Kubbemiz adlı kitabında daha birçok güzel şiiri var. İyisi mi siz kitabı elinize alıp diğer şiirlerin tadını çıkararak okuyun. Son bir şiirle veda edelim sizlere. Şiirimizin adı Deniz Türküsü. Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yer kendi, gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça, dalga kıvımları ardında büyür tenhalık, başka bir çerçevedir git gide artık. Daldığın mihveri gittikçe sarar başka ziya, mavidir her taraf üstün gece, altın derya. Yolda benzer hem uzun hem de güzel bir masala. O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. Lakin az sonra leziz uyku bir encama varır. Hikatin gördüğü rüya biter, etraf ağarır. Son gümüşten sular üstünde giderken ileri, daha uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri. Musikası ile bir alem kesilir çalkantı. Ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. Girdiğin aynada geçmiş gibi diğer küreye sorma bir saniye şüpheyle sakın yol nereye? Ayılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan duy tabiatte biraz sende ilah olduğunu. Ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu. Çıktığın yolda bugün yelken açık, yap yalnız. Gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız yürü. Hır maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. <Gülüyor>